Kişisel verisi işlenen gerçek kişi ilgili kişidir. Kanunda böyle geçiyor. İlgili kişi sadece gerçek kişilerden oluşabiliyor. Bir kurum, kuruluş, dernek ee, olmuyor. Gerçek kişilerin verilerinin korunması öngörüldüğü için de tüzel kişilerin yani kurum ve kuruluşların Veri güvenliği bu kanunun kapsamı dışında, tabii ki onlarla ilgili veri güvenliğiyle ilgili e, fikri sinayi haklardan oluşan bir takım e, güvenlik açıkları ve sıkıntılar doğduğunda onlarla ilgili ayrı kanunlar yürürlükte bulunmakta. Şimdi kişisi işlen, verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişinin bazı hakları var kanunun tanımladığı. Kanun 11. maddesinde tanımlanmış bu haklar, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahip öncelikle ve en temel haklarından biri. Herhangi bir kurum ve kuruluşa verisinin işlendiğinden emin olmasa dahi başvurup kişisel verilerim işleniyor mu bunu öğrenme sorma hakkına hepimiz gerçek kişiler, ilgili kişiler olarak sahibiz. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkımız var. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkımız var. Biz bazı kurum ve kuruluşlara kişisel verilerimizi işleme hakkı verebiliriz veya otomatikman kanunun öngördüğü sebeplerle otomatik olarak işleme hakkı doğabilir. Ama bu hak her zaman amacına uygun olmak zorunda. Amacı dışında ya ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi yasaya aykırı bir durumdur. Bunu da tüzel kişilere sorma hakkımız saklı. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını ve aktarılan üçüncü kişileri sorma hakkına sahibiz. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde Bunların düzeltilmesini isteyebiliriz. Mesela e, Sağlık Bakanlığı'na veya SGK'ya aktarılan verilerimizin eksik ve yanlış olması sonucu e, başka hak ihlalleri oluşabilir. Bunu düzeltilmesini isteme hakkına sahibiz. Kanun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteyebiliriz. Tabii ki her kişisel veriyi silme hakkı yok kurum ve kuruluşların. Çünkü kanunlarda öngörülen, şefaturadan işte doğan yükümlülükler olabilir. Sağlık verileriyle ilgili bakanlığa veya iş sağlığı güvenliğiyle ilgili oluşan veriler olabilir. SGK'ya bildirilen veriler olabilir. Bu verilerin silinmesi kurum ve kuruluşların yetkisinde değil. Kanun koyucular. E, belli sürelerle saklama e, ha, zorunluluğu getirmiş. Bu bilgileri silemiyor tabii ki tüzel kişilikler. Ama bunun dışında kalan verileri silinmesini istediğimiz anda silmekle de mükellefler. Maddenin D ve E bandlarında düzeltme silme yok etme talepleri doğrultusunda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme. Mesela Saklama süresi sonunda silinen verilerimi SGK'ya silin diye bildirmenizi rica edebiliriz diğer tüzel kişiliklerden. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. Bizim verilerimiz otomatik ortamlarda işleniyor olabilir bu ortamlar sonucunda Aleyhime bir sonuç oluşuyorsa, mesela üye olmaktan kaynaklı bir internet sitesine üye olmaktan kaynaklı verilerim başka bir isteğim dışında sonuçla kullanılıyorsa buna itiraz edebiliyorum. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın gidebilmesini talep edebiliyorum benim hak ve özgürlüklerimi ihlal edecek veya itibarımız zedeleyebilecek durumlara yol açan veri kullanımı ile ilgili tazminat davası açma hakkı saklı bulunmakta ilgili kişi olarak. Peki verisi işlenen kişi ilgili kişisi ise veriyi işleyen kimdir? Veriyi işleyen veri sorumlusudur. Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetiminden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Buradaki gerçek kişi vergi mükellefi veya kamu kurumu veya dernek birlik gibi e, kurumlar olabilir. Bu kişiler gerçek kişiler olabileceği gibi kamu kurumları, şirketler, dernekler, vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri sorumlusu işleme faaliyetinin neden ve nasıl yapılacağı sorularının cevabını verecek tek kişidir. Veri sorumlusu tüzel kişiliktir. Şirketin ortakları, sahibi, genel müdürü gibi kişiler veri, kanunda veri sorumlusu kabul edilmezler. Veri sorumlusunu temsil eden kişiler olarak e, kabul görürler. Bu anlamda kesilebilecek idari cezalar veri sorumlusu yani tüzel kişinin kesilecektir. Veri işleyen veri sorumlusu adına kişisel verileri kendisine verilen talimatlar çerçevesinde işleyen gerçek veya tüzel kişilerdir. Veri işleyenin faaliyetleri veri işleminin daha çok teknik kısımları ile alakalıdır. İşletme Personel verilerini herhangi bir bulut sisteminde tutuyor ise veya bir bordrolama firması ile paylaşıyor ise veya muhasebecisi ile paylaşıyor ise avukatı ile paylaşıyor ise paylaştığı bu taraflar veri işleyen konumunda. Veri sorumlusu adına verileri işleyen taraflara biz veri işleyen diyoruz. Bunlar da amacı doğrultusunda ve verilen yetki kadar verileri işlemekle yükümlüler. Amacı aşan ve yetkinin dışında işledikleri verilerle ilgili zaten müteselsil olarak sorumlular kanun kapsamında aynı zamanda onlarla ilgili de davalarına gidebilecek yollar açıktır. Veri sorumlusu ve veri işleyen sıfatı veri işleme faaliyetlerinin özel niteliğine göre ilgili tarafı tanımlamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir gerçek veya tüzel kişi yürüttüğü farklı faaliyetleri nedeniyle aynı zamanda hem veri sorumlusu hem de veri işleyen olabilir. Bir sigorta ajentesi hem müşterilerinden aldığı verileri işlerken veri sorumlusu sıfatını elde edecektir. Hem de Örneğin bireysel emeklilik sistemi kapsamında kurumla yaptığı, başka bir kurumla yaptığı sözleşme çerçevesinde çalışanlarından aldığı, kurumun çalışanlarının kişisel verilerini almak vasıtasıyla veri işleyen konumuna geçebilmektedir. Her iki konuda da kanun kapsamında bu kişisel verilerini Hangi amaçla aldığını, nasıl sakladığı, saklama sürelerini ve bu süre sonunda yok etme, anonimleştirme yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda. İlgili kişiler aynı zamanda e, haklarını, kanun 11. maddede tanımlanmış tüm haklarını veri işleyenden de e, talep etme hakkına sahipler.